يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fakine <feyle> aslagal hadis kitabu Allah ve khair al hadi صلى الله عليه وسلم ve sallam ve şer al umur ve şer al umurı muhdestatı ha Değerli kardeşlerim mutat olduğu üzere çarşamba akşamları namaz hükümleri ile alakalı namaz ahkamı ile alakalı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 Ve hayırlı hedi, Hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tutulacak olan, hidayete erilecek olan yolların en hayırlısı da kimin yoludur? <gülüyor> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. Sen <gülüyor> Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın diğer hadislerde beyan ettiği üzere sizlere iki şey bırakıyorum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 <gülüyor> diyor ki Allah-u Sallallahu aleyhi kulle ve her muhdes olmuş din adına yapılan, sonra yapılan şeyler bid'attir ve kulle bid'atin dalale ve her bid'at dalalet sapıklık kötülüktür ve kulle dalaletin tinnar, kademe kademe bakın her dalalet de ateştedir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 dinin usulünü, aslını buradan hareketle, bundan bunu anlayarak inan ettiği zaman bu insan doğruya hidayete ne yapmış olur? Hı -hı. Aynı şekilde tevhid vakiyede de, de öyle. Ama bir insan önce taklit ederek, önce kulaktan duyma bilgilerle bir şeylere inanır, bir şeylere inanır. Sonra o inandığı şeylere deliller aramaya çalışırsa,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 Tabi arkadaşlar ben sordular niye salak Allah diyorsun? Şöyle bir cevap geldi Allah Teala kullar kendinde buyuruyor ki, kul sadakallah de ki Allah doğru söyledi fakat tabii İbrahim İbrahim'in dinini milletine ne yapın? Tabi olun buyuruyor. Yani bu yapmış olduğu amele önce bakmadı bununla alakalı Kur'an'da, sünnette delil var mı? Bu Kur'an okunduktan sonra böyle bir şey denmeli mi, denilmemeli mi? Eğer varsa sahih mi, değil mi? Hocalarından, şeyhlerinden, atalarından böyle bir ibadet gördüğü için ne yaptı? Bunu uygulamaya devam etti. Çünkü bir asıl yok, usul yok. Selefi menhez yok. Nedir selefi menhez? Selefi usul. Kur'an ve sünnet kaynaklı. Ona dayandırarak eğer onda delil varsa bu delil mutibince uyarınca amel etmek. Önce amel edip, sonra onun için deliller aramak değil. Yani sen birisini görüyorsun, birkaç kişi görüyorsun, sadakallahu lazim diyorlar. Sen üstüne evet güzel yani, Allah'ın ne doğru söylediği. Bununla her Kur'an okuduğunda, her Kur'an okuttuğunda amel etmeye çalışıyorsun. Delil olarak bir şeye sorulduğunda, aklına Kur'an-ı bu ayet geliyor. Yani,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 bu derslerde de sizlere birçok örnek verdik. Şeyhülislamın Hulusi'nin diğer alimlerden, diğer ilmeklerinden. Ne diyorlar? Hüccet nedir? Sünnettir. Eğer delil sabitse, hüccet, sünnet sahih olmuşsa, o artık bizim için ne olmuştur? Evet. Hüccet olmuştur. Artık ondan ne yaparız? Amel evet. ederiz. Zira dikkat ederseniz bu namaz ile ilgili yapmış olduğumuz, hükümleriyle alakalı yapmış olduğumuz derslerde ne yapıyoruz?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 İlim ehlinden Cemalettin el-Kasimi gibi, Dimeşki gibi ince yaşamış, yani yakın âdhasamış, yaşamış âdhasamış, bazı ilim ehlinin sözlerini zikrettik. Sonra namaza kıamet geldikten sonra nafile namaz kılınmayacağını zikrettik. Bununla ilgili delillere de yer verdik. Güneş doğduktan, fecir doğduktan sonra, pardon, sabah namazı vakti girdikten sonra fecir doğduktan sonra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 İbn-i Ömer radıyallahu anhuma diyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle fî gazbeti gazbeti hayber. Nebi aleyhisselatü vesselâm hayber savaşında şöyle buyurdu. men ekele min hâzihi şecerâ bu ağacın bu bitkinin meyvesinden, ürününden kim yerse yani eftum, sarımsak yani asibden sarımsak diyor. felâ yakrabenne felâ yakrubenne mescidena diyor ki aleyhissalatü vesselam, namaz kıldığımız mescidimize, camimize bu kimse ne yapmasın? Yaklaşmasın, gelmesin. Yine Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh'un rivayetinde ki bu hadiste Bukhari'nin sahihinde rivayet ettiği hadis, diyor ki aleyhissalatü vesselam, men ekele, fûmen ev basalen fel ya'tezilnâ. Kim sarımsak ya da basal, soğan yerse, bizden uzaklaşsın diyor. Bir rivayette de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 şeytanın oyunu budur aslında. Bu şekilde Nebbi Aleyhisselatü Aleyhisselam'dan birçok rivayet var. Diğer bir rivayette Müslüm'ün rivayetinde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam وَلَا يُؤْذِنَا بِرِيْحِ السُّومِ Yemiş olduğu sarımsağın kokusuyla bize ne yapmasın bu kimse? Eziyet etmesin. Tabii bir rivayle sarımsak ve soğana ...başka şeylerle de kıyas ediyor. Mesela tur gibi, mesela... ...turasa gibi hususlar da bu pırasa. sebzelerden... ...bunları kıyas ediyor. Tabi yani bunların yağda pişirilip... E, ...kokusunun çıktığı, çıkarıldığı sebzeler kastedilmiyor, çiğ olarak yenen. Evet. İnsanın ağzında koku ya sebep olan... ...bunları Ve... ...bu sebzeler kıyasen... ...idemeli bunun üzerinde çok duruyor.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 Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَيُحِلُّ لَهُمُ الْطَيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ alehimul khabais. <الْخَبَائِث> o tayyip olan, güzel olan şeyleri müminlere ne yapar? Helal kılar. Peygamberden bahsediyor. وَيُحَرِّمُ alehimul khabais. Habis olan, kötü olan, pis olan, çirkin olan şeyleri de ne yapar? Haram kılar. Yani aklı başında insaf sahibi kime sorarsanız sorun sigaranın habis, Arapçadaki o habis ifadesinin e, hak eden bir e, türden madde olduğunu herkes ne yapıyor? Yani herkes bu manada kabul ediyor. <gülüyor> Yine eseluna yes Sana sorarlar onlara ne helal kılınmış? Zekiriyor kul uhl lehu size tayyip olan güzel olan şeyler ne olmuştur? Helal kılınmıştır. Bu manada dediğimiz gibi yani sigara ve sigaraya benzeyen nargile Veyahut da bu tarzı olan şeyler yenilip, kullanılıp e, mesle yaklaşılması kahiz değildir. Evet, şimdi namaza kamet getirilirken işlenilen hatalara değinelim. Genelde fıkıh kitaplarını okuyan e, insanlar fıkıh kitaplarında zikredilen şu hadisle karşılaşabiliyorlar hadiste men ezzene fe hu ezanı okuyan ne yapar? kamedi getirir. Yani ezan okuyan kamet getirsin. Manasında da algılayanlar var. Bunun bir tezahürü olarak da bakıyorsunuz ki yani müezzin ezan okumuş geç kalmış. ya adam dışarıda telefonla konuşuyor. Yahut bir işi çıkmış. O orada meşgul olmuş. Namazını uzatmış. Ama cevap bekliyor. Kamet getirilmesi lazım. Kimse ne yapmıyor? Kamet Getirmiyor. Neden? Çünkü ezan okuyan ne var kameti Getir. getirir. Hadisinden dolayı. Halbuki bu hadis nedir arkadaşlar? Zayıf bir hadistir. Bu hadis zayıf bir hadistir. Özellikle Arap toplumlarında Arap aleminde e, hadis ilmine istikale işte az olan e, insanlarda bu hadis çokça duyabilirsiniz. Ezan okuyan ne yapsın kameti getirsin. Ama sayı olan e, ezan okuyan senin dışında başka bir kimse kamet ne yapabilir? Getiren bilir. Kamet getirirken bazılarının yürüdüğünü görüyorsunuz. Yürüyor kamet getiriyor. Arka saftan başlıyor. Allahu Akbar, Allahu Akbar diye öne doğru yürümeye başlıyor. Ee, diyor ki İmam Ahmed'in oğlu Abdullah diyor babama sordum. Ar-raculu yemşi fil Kamet getirirken bir insanın yürümesi hakkında ne düşünüyorsun, ne dersin? Kâle, ehabbu ileyh en yuqîna mekânehu. Diyor ki, yerinde, durduğu yerden kamet getirmesi diyor, daha doğrudur, bana daha sevimlidir. Çünkü, e, kamet ne, bir ilan, navada başlanılacağının verildiği, bir ilan, bir haber. Onun için,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 Hani dersin girişinde, sohbetin girişinde bir, bir rizgah, bir mukaddime yaptık ya. Önce delil dedik. Sonra amel. Az sonra zikredeceğiz. Deliller bize neyi ifade ediyor? Kamet getirilip bittikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem safları tefakkut ediyor. Safları kontrol ettiriyor. Cemaatle konuşuyor. Safların düzen filmesi için. Ondan sonra namaza duruyor. Aynı şekilde Ömer i̇bn Hattab'ın da saflar arasında safların düzeltilmesi için hatta Osman radıyallahu anh'dan da bu rivayet ediliyor. Şahıslar, kişiler görevlendirdiği onlara saflar tamamlandı mı diye sorduktan sonra namaza başladı. bize ne olmuş? Nakli olmuş. Yani imamların bu yapmış olduğu telaş ve aceleye gerek hacet yok. Kamet getirilsin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 yani düşünen bir hata diğer bir hatayı getiriyor. Şimdi i̇mamın fıkhi anlayışına göre katkamet-i salah denildiği zaman tekbir getirmesi lazım. Gecikirse işte ona göre mekruh olacak. Ama yapması gereken bazı uyarılar var. O uyarıları da yap yapmak istiyor. Namazda cep telefonu çalacak veya saplar bozuk. Bu sefer ne yapıyor? Başka bir hata ortaya çıkıyor. Müezdin kameti kesip bekliyor. İmam konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Sonra ne yapıyorlar? Kabahate devam ediyorlar. Neden kaynaklanıyor bu? Yani delil ne diyor, hadis ne diyor diye bakılmadığından dolayı kaynak. ve biraz sonra zikredeceğimiz deliller okunmuş, tatbik edilmiş olsaydı bu hatalara, peş peşe yapılan bu hatalar ne olmazdı, Düşünmezdi. Yapılan başka bir husus cemaatle kılınan namazlarda safların ne yapılmaması? Tamamlanmaması.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 bu hadis rivayet olmuş ayrıca Kâbir'den. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam أَلَا تَصِفُّونَ كَمَا تَصِفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا Melaikenin, meleklerin Rableri katında safa durdukları gibi, sizler de saf olmuyor musunuz, olmaz mısınız? فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تَصِفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ <gülüyor> رَبِّهَا Sahabeler hemen soruyor, merak ediyorlar. Melekler Allah katında nasıl saflar saflıyor. Diyor ki Hazreti selam, "Yutimun as-sufuf el-avvel fe'l-avvel." Saflanırlar böyle tamamlıyorlar. Yani önce birinci saf, sonra ikinci saf. İkinci saf. Ve terazsun fis ve saflarda her saflana bir var birbirlerine kenetleniyorlar. Buradan da anlaşılıyor ki yine yapılan bir hata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 vaciptir. Bu hadisler bize bunu gösteriyor. Yani, bu tarz ameller yapan, fiillerde bulunan kimseler ne yapıyorlar? Böyle bir vacibi terk etmiş oluyorlar. Böyle bir vacibi terk etmiş oluyorlar Şeyh göre. Hatta Şeyh İslam İbn i İbn-i Teymiye Rahimahullah diyor ki şayet diyor mescit saflarla duvar ve insanlar diyor mescidin dışında saf tutarlarsa ve saklar da peş peşe ardı, ardı yani yapılmışsa eğer ve insanlar da artık mescidin dışında dolduktan sonra yollarda çarşıda pazarda namaza dururlarsa ve saklar peş peşe birbirine ittisal etmiş birbirine peş peşe gelmiş bağlıysa sahhat salatum diyor namazları sahihtir. Ve amma izâ safvû ve beynehum ve beyne safvil âkâr <gülüyor> tariq yemşin nâ sufi ama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 Ya imama uyanı görüyorsan e, tek başına değilsen zafta böyle hani namaza durduğun zaman mekruhtur ama namazın diyorlar nedir? Sahittir. Böyle bir görüş de var. Ama şeykülislam mütevelli'nin tercihi ney? Namazın batıl oldu. Ve kana ve sufuf, min Aynı şekilde diyor. Öndeki saf ile aralarında bir duvar var. ha var ise duvar var. Bu duvarın arkasından imamın sesini duyuyorlar ama burada namaz kılmalarına bir ihtiyaç haceti yok. Yani ön taraftaki duvarın arkasındaki cemaatte gidip uyuma imkanları var. Ama ne yapmışlar? Burası daha rahat diyerek. Kılıyorlarsa diyor fe la tasihhu salatuhun fil azhar. Aynı şekilde zahir olan, gözüken delillerden namazlarına göre diyor. Onların namazları da nedir? Vasıldır diyor. Sahih olmamıştır.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 فَإِنِّي أَرَاكُمْ min مَرَاءِ ظَهْر۪ي Sizleri diyor arkamdan ben ne görüyor Görüyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hususiyetlerinden bir tanesi bu. Ona has bir şeylerden bir tanesi. Namaza durduğu zaman arkayı ne yapıyor? Görüyor Allah böyle ona anladım. arkayı gösteriyor. قَالَ اَنَسُ diyor ki Enes hadisinin rahisi. وَكَانَ اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ Bizlerden birisi diyor yanındaki kimseye ne yapardı? Omuzunu kastab zaadı sumsuk ve kademehu bi kademihi ve ayaklarını abardı sağına soluna epistirıldı ve bir rivayet başka bir rivayet enes diyor ki kavale raitu ahadana yulziqu mankibehu bi mankibi sahibi ve kademehu bi kademihi an rivayet tıbetin damdı diyor ki velau te zahabte tafalu zalika saat bugün Enes kendi döneminden bahsediyor. Bakın peygamberden sonra biliyorsunuz Enes radıyallahu peygamberin doğasına masal olmuş bir sahabe. Uzun, yaşa, uzun yaşamış. Çokça çoluk çocuğu olmuş. Malmur sahibi olmuş bir sahabe. Peygamberin doğası var onunla ilgili. <gülüyor> Peygamberimize o kadar yakın bir dönemde yaşamış olmasına rağmen bu sünnetin yapılmasıyla, ihya edilmesiyle alakalı diyor ki diyor şayet bu sünneti bugün yaparsan eğer ya. kendi döneminden bahsediyor. tera أَهَدَهُمْ كَأَنَّهُ Hırçın neye benzer? Katıra benzer. Yani şahit diyor, safta diyor. Bu sünneti uygulamaya çalışsan sağındaki sondaki insanların hırçın katırlar gibi ne yaptığını görürsün? Rahatsız olduğunu görürsün. Yani Enes radıyallahu anh bunu kaç? yıl önce söylemiş. 13-14 asır önce. 13 asır önce söylemiş. Onun döneminde o öyle bakın. Şu anda da bu sünneti biraz yetmiyor. Adam ayağını koyuyorsun, o kaçırıyor. Koyuyorsun, kaçırıyor. Koyuyorsun, kaçırıyor. Tabi ilim ehli burada şunu da yani zikrediyor. Bu sünnet insanlara öğretilmeden, anlatılmadan, beyan edilmeden ne yapılmaz? Yapılmaz. yapılmaz. yapılmaz. Yani adama baktın ayağını koyuyorsun, kaçırıyor da artık adamı zorlama. Yakalanma şey olamayın namazda yani. Bazıları böyle yakalanma şey oluyor. Adam ayağıyla o getiriyor. Oraya getiriyor. Ya bırak adamı tamam mı? Yani, yani bu... Bu yapacağım diye Arafat'a girmesin. Bilmiyorum. Yani önce bunu ne yapmak lazım? Açıklamak lazım. Bu şey bunu yesar el-Ansari an Enes. Enes'ten rivayet ediyor bu şey. "Enhe lamma kadema el-Medine, diyor Medine'ye geldiğinde Enes, feqila lehu ma ankerte mundu minna mundu yevmin, yevmin ahitta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Yok bugün diyor bizde gördün, Önevi Aleyhisselam'ı da gördün ve bizde görmediğin ve bizim yapmamız, yaptığımız şeylerden inkar ettiğin neler var hayatımız yani ibadetlerimizde. Ne görüyorsun? Biz yanlış üzerindeyiz. Diyor ki ma'ankartu illa enkum la tuqimunus sufuf. Yani diyor saflarınızı ikame etmediğinizi, saflarınızı düzgün tutmadığınızı görüyorum. Bunu diyor ne yapıyorum? İnkar ediyorum. Bunu size sizin yaptığınız bir münker olarak görüyorum. Güvenesel Allah'a. şimdiki sapları acaba görseydi ne bence? İbn-i bu konuyla alakalı Enes'in bu tefsirle alakalı radıyallahu anh'ın tepkisiyle alakalı şu taliki düşüyor diyor ki Enes'in diyor bu şerhi, bu açıklaması ennel fialel mevkur kana fi zemenin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani ayakların ayaklara bitişmesi, omuzların omuzlara bitişmesi. Hebi vesselam döneminde yapılan bir eylem bir fiildi. Ve bihaza يتم الاحتجاج Ancak bu yapılarak saflar ne yapmış olur diyor? Safların düz olduğu, tesviye yapılıp düz yapıldığına dair delil söyleyenlerin delili ne yapılır? Kabul edilir. Benim olarak burada kullanılır bu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 Çok da ifrata kaçılmamalı. Kaçsın sıkılırız. Tekbir getirdikten sonra namazı başladıktan sonra artık namazla meşgul olacağız. Aramızdaki açıklığa ne yapacağız? İzin vermeyeceğiz. Ama aynı zamanda bu konuda böyle bunla uğraşıp da namazımızın huşusunu kaçırmayacağız. Dediğim gibi Şeyh-ül Albani Rahim bu Numan i̇bn Beşir rivayetinde Aleyhisselam diyor ki اقيموا الصفوفا سراثا sahabeler diyor اقيموا الصفوف اقيموا الصفوف saflarınızı düzeltin saflarınızı düzeltin saflarınızı düzeltin والله لتقيمونne صفوفكم اول ايخالفن الله بين قلوركم ايخالفن الله بين قلوركم ya saflarınızı düzeltirsiniz ya diyor Allah kalplerinizi ne yapar gülük mü çüketer birbirine birbirine birbirinden ayrı hale getirir. Hatta Şeyh Albani'nin de güzel bir şeyi var. Zannedersem Şeyh Albani hatırladığım kadarıyla bugün yani psikolojinin değindiği bir şey husus. Hilaf-ı zahir yani insanların dış davranışları da yaşanan ihtilaf, ayrılık, farklılık bu manada. Herkesin ayrı bir şey yapması Neye sebep açar? Hılâf fil bâtin. Kalplerdeki ihtilafı. Onun için Aleyhisselatü Vesselam sahabelerin böyle ayrı ayrık bölük, bölük bölük yere gittiğini görüp birbirinden uzaklaşıp herkesin kendi başına bir yerde konakladığını görünce onları uyarıyor Aleyhisselatü Vesselam. Aynı şekilde yani namazda kenetlendiğin zaman bu neyin alameti? Bâtında da, içinde de, itikadında da, düşüncelerinde de aynı görüşe sahip olmanın, birbirini sevmenin, birbirine karşı, birbirlerine karşı Müslümanların hoşgörülü olmasının bir sebebi. Ama mesafeler uzaklaştıkça, umanlarda farklılıklar arttıkça, kalpteki, içerideki, beyindeki farklılıklar da ne yapıyor? Artıyor. Bu şekilde. Şey kalvan Allah diyor ki, bu hadisten sonra bu hadiste diyor, birçok fayda var, önemli faydeler var. Birincisi diyor vücubu ikameti sufuf ve ve düzeltmenin boşluklara doldurmanın vacip olduğunun delili var. Çünkü örneğin bir ayette selam bunu emrediyor. Kul el-vucub emir sigalarında aslı olan nedir peygamberin yapın dediği zaman vacip olur. İlleli karine ancak bunun vacip olmadığını bize gösteren bir delil karine ipucu olursa o esnada ne yaparız? Biz onu vacip dilden düşürürüz. Nereye düşer? Sünnet. Sünnete düşer. Müstahap olmaya düşer. Kema ago mukarran fil usul. Usul ilminde olduğu gibi diyor. Usul ilminde de bu zikretliyor. Vacipte aslan el aslu ne diyor? İlim ehli. El aslu fil emr. El vücub. Emir sıygalarında aslı olan o emrin yapılması gerekliliği vacip olduğudur. And hani dedik ya. Birinci ay geldiğinde sizden birisi de kurban kesmek istiyorsa saçından tırnanından almasın. Onları kısaltmasın. Burada ne var nehi var, yasak var. Burada asıl olan nedir? Haramdır. Bunu yapma. Onun seninle diyor bu haramdır. Evet. İkinci husus diyor ki saflardaki diyor düzgünlük ancak omuzların omuzlara, ayakların ayaklara yapıştırılmasıyla tam olur. Burada Şeyh Abdullah-ı çok ilginç bir şeye değiniyor. Diyor ki وَمِنَ الْمُؤْسِفَ اَنَّ هَذ۪ي سُنَّةَ مِنَ الْتَسْوِيَةِ ve وَنَبِهَا الْمُسْلِيمِ Bu sünnet maalesef Müslümanlar tarafından terk edilmiş. Bu sünneti uygulama konusunda Müslümanlar gerçek davranmıştır maalesef diyor. بَلْاَضَعُوهَ <gülüyor> Hatta diyor ne yapmışlar bu sünneti? Kaybetmişler. Zahir etmişler. İllel kalile minhum azınlık bir grup hariç. Fe inni lem erahâ inde taifetim minhum illa ehlel hadîh. Hadis ehli dışında kimsenin bu sünnete dikkat ettiğini görmedim diyor. Fe inni ra'aytuhum fî Mekke'te 1368 Mekke'de 1368 yılında diyor. Yani Şeyh Albani Mekke'ye gitmiş 1368 yılında. Şu an hicri kaç hangi yıldayız hatırladığınız bileniniz var mı? 1432. 1432. 1432. 68'den bahsediyor. Yaklaşık olarak 64 sene olmuş. 64 senedirden bahsediyor. Diyor ki, ben diyor Mekke'de gördüm ki bu eladisi haricine arad temas yok ha. Bu sünnete karşı tutumlarını bağlılıklarını gördüm.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 Hatta diyor, maalesef vel innehum tetaba'u ala hecrihâ. Hatta diyor, onların hepsi bu sünnetin terki konusunda ne yaptılar, birbirlerini uydular. Ve iarad anha. Bu sünnetten yüz çevirdiler. Zalike li enne ekthara mذاhebihim. Çünkü diyor, meslepların çoğunda, meshet fitapların çoğunda ne deniyor? Nassab ala enne sünne fil qiyam ettefricu beynel kademeyn bi kadri erba'a sâbi'a. Çünkü fıkıh fitapların çoğunda İnsan namaza durduğu zaman, Allahu Ekber dediği zaman iki ayağın arasındaki mesafenin Cellallahu. dört parmak olacağını söylerler. Delil? Yok. Yok. Hani deliliniz nerede? Yok. Ve inzâd-e kerih ve ekkurih Eğer dört parmaktan fazla aşağısı ayaklarını ne diyor fıkıh kitaplarının bazılarında? Mekruh olmuştur. Kemacâ mufassran fil fıkh alel-mezâhibil erba'a Kaynak da veriyor. Dört mezhep ile alakalı yazılmış. Dört, mesela fıkhi ile alakalı yazılmış. Kitabın birinci cildinin iki cildinin sayfasında görebilirsiniz. Diyor ki şeyh Albani وَالتَّقْد۪يرُ الْمَذْكُرُ لَا la لَا lahu فِي السُنَّةِ Böyle dört parmak olarak belirlenmiş miktar sünnette aslı olmayan miktardır. وَاِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ رَئِي Yalın bir nedir bu? Görüştür. Re'y. Walau sah hal وجب taqidi bil iman al munfarid. Şeyh Ebvan şerh diyor. Diyor ki bu diyor bir kere Elhamdülillah. Asl la, la aslara hu. Sünnette asli olmayan bir nedir? Görüştür. İkincisi diyor ki sahih olduğunu varsaysak bile. Sahih olduğunu kabul etsek bile. Az önce okumuş olduğumuz hadislerden dolayı diyor bunu ne kayıtlı kalırız? İmam için. Veya tek başına namaz kılan Evinde namaz kılan kimse için kayıtlı kalırız. Ama cemaate geldiğin zaman diyor bunu söyleme. Niye söyleme? Çünkü bunu söylersen eğer az önce zikredilen sünneti ne yapacaksın sen? zahir edeceksin. Tatbik edemeyeceksin. Uygulayamayacaksın. Herkes yok parmak yaptıktan sonra ne olacak bu sefer? Kimse ne birbirinin omuzlarını değdirebilecek, ne birbirine ayakları değdirebilecek. Arada boşluklar olmaya başlayacak. Evet. Diyor ki ''İnneni uhibu bil muslimin ve khasfatan e'immetel mesajid.'' Buradan diyor Müslümanlara cami imanlarına sesleniyor. Ve onları şu sünneti, şu, bu sünneti tatbik etmeye teşvik ediyorum, davet ediyorum diyor. Burada Şekalbani Rahimahullah. Yoksa diyor, bu tehditten kimse kendini alamaz kurtaramaz. Nedir o tehdit? Allah-u Teala'nın kulların kalplerine ne yapması? Fitne sokması, ayırması...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 Safları ne yapın? İkame edin, düzeltin. Omuzlarınızı aynı hizada tutun. Vasadul halal ve saddul Boşlukları doldurun. Ve la teru furujatin Şeytana boşluk bırakmayın. Bırakmayın Şeytana boşluk bırakmayın. Ben vasala saffan vasalahu Allah. Kim bir safı tamamlarsa, namazdaki safı tamamlarsa Allah ne haber? Allah Teala onu vasıl eder rahmetine vasıl eder. Rahmetine ulaştırır. Ve men kata'a saffan kim bir safı koparır keserse oraya gitmez, oraya tamamlamazsa qata'ahullah Allah onun abar rahmetinden keser diyor. Hadislerini rivayet etsinler. Bu Hz. Ebu Davud sünnelerinde rivayet etmiş. Bunu Kuzey rivayet etmiş. Hakim aynı şekilde rivayet etmiş. Evet. Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki فَالْحَقُّ اَنَّ سَدَّ الْفُرْجَةِ وَاَجِبُنْ مَا اَمْكَنْ Mümkün olduğu sürece saflardaki boşluğu doldurmak diyor vaciptir. Yani bu hadislerden sonra kalkıp, diyor, ne, ne diyemeyiz? Sünnettir diyemeyiz. Allah Resulü Aleyhisselam. Kim bir safı tamamlarsa Allah onu tamamlar. Tamama erdirir, rahmeti erdirir. Kim bir safı koparır keserse Allah'ın rahmetinden keser. İfadesi diyor. Bunun vacip olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Gösteriyor. Aynı şekilde bu boşluk yapıldığı zaman, bırakıldığı zaman, şeytan gelecektir gir, dedik. Ve bir aleyhsef, emrine muhalefet var. <gülüyor> Sapların düzeltilmesiyle alakalı. Ve yine dedik ki, bu neye sebep olacak? İhtilafa sebep olacak. Neredeki ihtilafı? Kalplerdeki ihtilafa, ayrılığa sebep olacak. Aynı şekilde bir aleyhissalatü diyor ki, اِنَّ اللّٰهُ مَلَاكِتَّهُ يُسَلُّونَ اَلَلَّذ۪ينَ يَصِلُونَ sufuf."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 Birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi de bu. Yani bir yerden bir şey kaçırıyormuşçasına imam namaza öyle başlıyor. Saflar yamuk yumuk, aralar boşluk. Bir saf tamamlanmış, bir saf orada, bir saf burada. Bunların hepsi namaza ne Tesir eder. Evet. Diyor ki, Hanefi alimlerden İbnül Hümam, İbn, İbn Hamam, Fatıhü Kadir adlı bir Çünkü bu, bu. Çünkü bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. adamdan hoşlanmayan kimsenin diyor, cehaleti Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu arkada saf tutulmuş, önde boş var. Oraya girmeye çalışıyorsun, adam sanki oraya beton atmışlar adamı. Oynamıyor, kıpırdamıyor hiç. E biraz sağa doğru git, yok. Halbuki ne alabilirsin, biraz sağa, biraz sola, öndeki saf boşsa, o, o, öndeki safa doldurmak için yürüye, gidirsin. Ama adam getiriyor ya, tamam artık yani. Cep telefonu orada gazora gibi çalıyor, elini sokup kapatmıyor. Yanında boşluk var. Sağa sola kaysa, oraya bir kişi daha girecek yok. Nesi lazım mı, bilir mi? Nesi lazım? Şimdi namazda ne dedik? Şeyh Allah'ın diyor? Vacip diyor. Ve yazunnu enne feshahu lehu riya Bazıları diyor, bunun riya olduğunu da neler diyor. Yani, yani şimdi riya olur adama açacağız. Sebebi yani. ennehu yeteharrakul eceli. Çünkü namaza sonradan gelen adam için namazda hareket edecek. Namazdaki hareketi, başka namaz dışından gelen bir adam için yaptığı için diyor, bu riyadır. Bela özellikle iyanet önüne oala idrak ilfazıyla. Halbuki diyor bu, bu fazilete erebilmek için kardeşine yaptığı bir yardımdır. Kavmet önüne sendil furujat el məmur bir ve diyor saftaki boşlukları doldurmayı emreden hadisi yerine getirmektedir diyor. Bela hadisu fi haza şehirətün bu konuda hadisler yani Hanefi alimler de bunu söylüyor. Ama dediğiniz gibi yani maalesef, geçen de zikrettik arkadaşlar. Maalesef camilerde imamlarımız, müftülükler, vatandaşlara namaz kılmayı öğretmekle, namazın adabını, ahkamını öğretmekle meşgul olmak yerine neyle uğraşıyorlar? İşte, ağaç dikmeyi öğretmek, sabahları gerekli gerekliliği, ağaç haftası, orman haftası, Buna benzer ilginç ilginç, komik komik şeyler. Ya bu insanlar camiye gelmiş, cumadan cumaya gelenler var, bayramdan bayrama gelenler var. Şu insanları oturtun, namaza tekbirden itibaren, hanefi fıkhına göre olsa bile, tekbir getirmeyi öğretin, nasıl tekbir getirir? Nasıl semiallahu limen hamide? Bilmiyor adam. Namaz kılıyor, 40 yılda camiye gidip geliyor, semiallahu limen hamide diyor, geçen zikrettik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 Ya da Allahu ekber. Burada da büyük mü? Allah mı büyük? Kader Allah büyük mü? Burada da Allahu ekber beyiz çekiyor burada. Ekber davul demek davullar. Kebarın çoğulu davullar. Ya yani bunu ulemaz gitmiş kitaplarında Ama kim öğretecek? Kim dinleyecek? Daha önemli hususlar var. Elektriği ne yapmayın? tasarrufu kullanın gibi. Sokaklara çöp atmayın. Gibi hususlar maalesef. Evet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisede buyuruyor ki Turassu sofufakum Saplarınızı dün düz yapın. Tertip edin. Düzenleyin. Ve qaribu beynahâ Yakınlaştırın birbirine. Ve hâzû bil a'nâk boyun boyuna olun diyor yani birbirinize yakın durun. Fawāli Allah'a yemin olsun ki benim nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, īni ara şeytan yedhulu bakın. Aleyhisselam diyor. īni ara şeytan yedhulu min saf kān lḥalḥadf. Şeytanın Sizlerin diyor saplarınızın boşluğuna boşluklar boşluk bırakılan yerlere girdiğini görüyorum. Aynı diyor siyah koyunun siyah koyunun sürüye katıldığı gibi. O kadar açık melek görüyor pekandaş dostlarım. Bir sürüye siyah bir koyun girse ne yapar? Hemen tak diye eline gösterirsin değil mi? İşte sapların arasına şeytanın böyle girdiğini aleyhetteslimallah ne yapıyor? Görüyor. Bir rivayette diyor ki man de defrce tan refaahu Kim saflığı saftaki boşluğu doldurursa Allah onu bir derece bir makam yükseltir. Ve ben fil cennet ve ona cennette bir bir ev ina eder. Bu da sahih hadis. Normal 25 lira diyor ki kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem düsavi saflarımızı düzeltirdi.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 Hatta ra an kad aqilna anhu bizim diruşi kaptımızı onun bizden ne istediğini yana getirdiğimizi görünce sonra <gülüyor> gün يوماً yeniden yanımıza çıktı geldi fekama hatta kada yukebbir tekbir getirilecekti ki sara rajulan badiyan sadruhu min as-saf teda safa diyorsunuz girmiş karlı göğsü önde olan bir adam gördü yani ayakları vücudu falan değil yani önünüz birisinin da kulisinin göğsü öne çıkmış. Yakala ibadallah dedi ki diyor, ey Allah'ın kulları. La <gülüyor> tusawvun safufakum au la yukhalifnallahu beyne wujuhikum. Ya saffınızı düzeltirsiniz ya da Allah yüzlerinizi ne yapar? Birbirine çevirir. Yüzlerinizi birbirine çevirir. Yani iftirağa düşürür sizleri. Buradan da anlıyoruz ki bir Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Safla uğraşıyor. Tam tekbir getirecekti. ki safta ne yaptı diyor? Birisini gördü ki göğsü önde. Sadrı önde. Ya demek ki kavamet-i salih Allah-u Ekber diye Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıyor? Acele etmiyor. Acele etmiyor. Baber İbn-i da Tirmiz'de rivayet, muvatta da aynı şekilde. <gülüyor> Safları düzeltmekle alakalı kişiler görevlendirdiğini bizlere ne abi bu kaynaklar naklediyor. İbn -i Hazm rahimahullah diyor ki: "Ve nestahibu an la yukabbira'l imam hatta yastawiya kullu man fi saf'in aw akthar min Yani safta yahut birçok saf yani bir veya birden fazla saftaki diyor insanların tamamen dümüz olup safa durduklarını gördükten sonra imamın tekbir getirmesini müstahap görüyoruz. Fe in kabbara qabla eğer diyor safların düzeltil bakmadan, kontrol etmeden tekbir getirir. Namaza başlarsa diyor, fakat esea, ne yapmış olur? Kötü bir fiil yapmış olur. Namaza adabına uygun bir davranışta bulunmamış olur. Bu ezehu, ama nedir bu? Yapmış olduğu davranış namazını bozan bir davranışlardan değildir. İcza etmiştir namazını yerine getirmiştir. Bazılarının da şu zayıf adisesi zikrettiğini. Söylüyorsunuz, aslı olmayan bu hadisi, aslında aslı yok. İnnaallah la yanzuru diyor. Allah diyorlar ne yapmaz? Yamuk olan, düz olmayan safa bakmaz. bakmaz. Öyle bir hadis yok. Bununla ilgili bazı rivayetleri insanlardan ne yapabilirsiniz diye bilirsiniz. Saflarla alakalı yapılan başka bir hata, özellikle iki ikinci namaz kıldığı zaman bu husus yani gerçekleşmiş oluyor. İki kişi namaz kıldığı zaman imamla yanındaki o tek kişi nasıl namaza durmalı? Nasıl saf tutmalı? Yani, yani, yani. Yan yana ve aynı hizada. hizada. Yan yana ve aynı hizada. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Abbas'ı bu şekilde ne yapıyor? Namazda yana hizasına getirip tutuyor. Bununla alakalı İmam Bukhari şöyle bir başlık başlığı zikrediyor. Diyor ki babun يَقُومُ عَنْ يَمِنِّ الْإِذَانُ بِهِذَائِهِ سَوَى İmamın yanında, aynı hizada, aynı şekilde ne yapar? Durur. اِذَا كَانَا اِثْنَيْنِ Şayet ne iseler? İki kişi iseler. <gülüyor> Neresi? Kitabın başlıklarındadır. Diyor elime. Kitabın bak başlıklarında. Tabi bununla alakalı rivayetler var. Abdullah İbni Abdullah bin Mesud قال yanına girdim diyor. Safilen namaz kıldığını gördüm diyor. Fa kumtu arkasına ben de durdum diyor namaza. beni, beni çekti yanına getirdi. Hatta ja'alani hizahu sağ tarafında aynı hizaya beni raftı diyor. Getirdi. Yine aynı şekilde Abdurrazak İbnü rivayet ediyor. Diyor ki İbnü Cerh, "Gultu li Ata." Ata'ya soruyor. Ata tefsiri kimden alıyor? İlmi kimden alıyor? İbn Atmas'tan alıyor. Abbas. Diyor ki er Kişi namaz kılarken cemaat olan kişi nerede durur? Diyor ki Ata, "İla eymen sağ tarafında dur." "Gultu eyuhazi bihi, aynı hizada mı durur?" Hatta yasıfe ma'hu. Yani aynı hizada durup onunla saf. O şekilde mi yapar? La <lâ> yefutu ahaduhumel <al> ahara. Evet diyor. Birisi diğerini ne yapmaz? Hiçmez. <gülüyor> <gülüyor> evet böyle yapılır. Ve tuhibb an <-en> yusabiyehu hatta la yakuna beyni <beynâfurca> ve Peki diyor dip dibe mi olmaları lazım? Bazıları var Şimdi namaz kılıyorlar. İşte camide görüyorum. Birisi önde, diğeri yarım metre arkada. Arada bir boşluk var.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 Emre diyor, akıl sahibi, akıllı uli vel ve diyor. Olayı idrak edecek, namazın ahkamını bilecek insanların geçmesine işaret diyor ﷺ. Onun için namaza erken gelen vatandaş avam ne yapmalı? İmamın arkasını almasın. Evet, ilk, ilk saftın fazileti büyük. Ne bir diyor ki, insanlar diyor, ezanda ve ilk saftaki olan fazileti bilselerdi. Ve safa geldiklerinde diyor yer bulamayacak olsalardı bir kişilik yer var 15 kişi gelmiş. Ne yaparlardı? Kur'an çeker, çekerlerdi. Ama şimdi ne yapıyorsun? Gidiyorsun camiye. Buraya e sen, Bur sen git. <gülüyor> Halbuki verdiği sana takdim ettiği şey o kadar büyük bir şey ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanlar onu bilseydi ne yaparlardı? <gülüyor> Kur'an çekerlerdi yani. Sen mi ben mi o mu? Yok yok sen git. Hayır hayır sen geç. Üçüncü bir kişi geçiriyorlar ondan sonra. <gülüyor> Camilerde bakıyorsun ki ön safa gitme ve telaşı var. Ön safa gitmeme, telaşı var. Yine bir rivayette diyor ki, لَوْ ma مَا saf الصَّفْ الْمُقَدَّمِ Ön safta olanın diyor, faziletini bilseydiniz, ne yapardınız? لَكَانَتْ قُرْعَةً Ön safa gitmek neyle olur diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kura ile olur. Kura ile olurdu. O zaman ne yapacak? bizim hacı amcamız, yaşlı dedemiz, namaz surelerinden başka sure bilmeyen camiye erken gelmiş amcamız imamın arkasında durmayacak. Safın sağına mı geçecek, sonuna mı geçecek? Niye sağına geçecek? Çünkü sağ, safın sağı daha fazladık. Allah'a melekleri diyor. Ne yaparlar? Ee, sağ, safların sağ tarafına ne yaparlar? Sena ederler diyor. İnne Allahi ve melekatihu yusalluna ala mayamin es-sufuf. Rivayet Ebu Davud rivayeti, İbne Mazari rivayeti diyor. İsnadının hasen olduğunu söyleyelim hadi. Yani Allah ya demek ki camiye girdik. Sağda yer var, solda yer var. Nereye duracağız? Sağa. Sağda duracağız. Ama sol taraftaki diyelim ki camiye girdik. Sağ tarafta 15 kişi var, sol tarafta 2 kişi var. Yani şu, şu sola duralım da soldan gelensin mi diyeceğiz yoksa sağa mı gireceğiz? Sola bazı fıkıh kitaplarında bazı ilim ehli Safların ne olması? Engel olması. Ama hadisin dediğini arkadaşlar. Cenâvet. Sağ, sağ sağın safının sağın sağ tarafına sena var. Allah ve melekleri sena ediyor geliyor. Ne yapacağız o zaman Sağ tarafı. Arka saf da Sağ saf nedir? Faziletli olan saftır. Demek ki karşıda amcalar, kıraatı bilmeyen, namazın ahkamını bilmeyen amcalar, imamın arkasına durmayacak. İmamın arkasına kimler gelecek? Ulu'l-ehlâmi ve nuhâ Akıl sahibi, idrak sahibi, kimseler gelecek. Evet.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 aleyzetosun minberi üç pasamakta. Safı kesmiyor. Şimdi bizde öyle minber var ki lan tecamen ortasından 2 üç, dört safını safı birden kesip atıyor. Minberin sağ tarafında, yani öbür tarafında kalanlar ayrı bir alemde dünyada. Bu taraftakiler ayrı bir alemde dünyada. Değil mi? Düşündüğünüz zaman bakın yani bir bidat neyi doğuruyor? Hata var zinciri, hatalar zinciri. Diyor ki Ebu Ali'ye vesselam diyor ki e, Abdullah bin Umeyr bin Mahmud diyor ki salaydım Anes bin Malik'e Cuma günü. bin Malikle cuma günü namaz kıldım. Fe dufi'na ila sevari. Direkt kolonlara gittik. Fe taqaddamna ve taahharna. Ama diyor ne yaptık? Kendimizi koruduk. Yani o arasında ya önüne gittik kıldık ya da arkasına gittik kıldık namaz diyor. Yine Sahabeden Kurra İbni İyâs radıyallahu anh diyor ki Künnâ nunhâ en nasıffâ beynessevâri alâ ahdi Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. <Gülüyor> Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde direkler arasında, kolonlar arasında saf tutmaktan nehy olunurdu. Kim nehy ediyor? <Gülüyor> Hadis ilminde böyle bir şey var. Sahabeden seki, Künnâ nunhâ nehy olunurdu, yasaklanırdı bize. <Gülüyor> Peygamber döneminde diyor. Yasaklayan kim? و نطرد عنها طردا oralardan defolunurdu, def, def edilirdik yani uzaklaştırılırdık. Direklerden, direkler arasında namaz kılmaktan. İmam Tirmizi diyor ki sünnende vakati kerhe kaumun min beyne sawari direkler arasında saf tutmayı birçok ilim ehli ne yaptı? Kenih gördü nebîye Ahmet أحمد ve İshak kabul gösteriliyor. Bolt diyor ki kitabımızın yazarı o İbn Mesud İbn diyor bunu Kerî görmüştür. Ve İbrahim ve an de bu böyle rivayet edildi. İbn Abbas İbn Abbas'tan da bu şekilde ne var rivayet var. bunun illetinin ne olduğunu araştırmış ilim ehli. Diyor ki yani kimisi kinesi Buraların şeytanların yeri, pardon burası e, namaz kılan cinlerin yeri olduğunu söyleyenler var. Böyle yerlerde bunu illet olarak zikredenler var. Kimileri ayrı ayrı şeyler zikrediyor ama doğru olan, doğru olan deliliğin de dayandığı, işaret ettiği safların ne yapılması? Bu direklerle Mesela? kesilmesi, bölünmesi. İllet bu. Tabi ilim mehri aynı şunu da zikrediyor. Eğer namazda, şey, camide yer kalmadı camide yer kalmadı. Bu direkler arasında ne yapılabilir? diyor. Yer kalmadıysa eğer namaz kılınabilir. Ama cami boş. İki, sa i̇ki saf var. Ben görüyorum birçok camide. Direkler tam böyle. İkinci safın ortasında sağdaki cemaatin, soldaki cemaatten, soldaki cemaatten, sağdaki cemaatten. Kopuk ayrı. Sanki ayrı bloklarda, ayrı binalarda namaz kılıyorlar gibi. Hele hele o minbelin böldüğü yerlerde camiye bir giriyorsun sana işaret ediyor direkt. minberin öbür tarafına git. Olmaz. Pekruh.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 Tekbe getirilmesi lazım. Bir süren abi bekleyip, dua etmeye çalışıyor. Bu da Sünnet'te zikredilmemiş, Sünnet'te var olmayan fiillerden bazıları. Evet. sorusu soru olan arkadaşlar varsa alabiliriz. Evet. İnfendi Buyurun. Var. Evet. Sen. Hı -hı. Evet. Tamam. Şimdi Cuma namazında falan böyle imamın hemen yanına yarım metre gerisinde bir saf tutuluyor. Burası saf gününe olur mu? Yani ya şimdi imamın mesela Eğer yani önce caminin diğer saplarının dolması lazım. Ondan sonra orası. Önünde ya, ya. Birinci ya. saf yorunun arkası geldi değil mi? Ya, i̇lim belli, birinci safın imamın arkası olduğunu zikrediyor. Evet. İmamdan sonra gelen saf. O yarım saflar daha dolarsa dolduktan sonra oraya gelinebilir. Evet. Namaz borcu olan birinin Bir dakika. Namaz borcu olan birinin sünnetlerinin yerine e, farzları eklemesini ve sünnetleri terk etmesini söylemiş bir hocası arkadaşımız. Namaz Ama borcu derken nasıl namaz şey borcu? Var yani kaza namazını kastediyor. Galiba. Evet. Yani evet. Namaz borcu olan kimse ne yapacak? Sünnetleri yerine terk etsin. Onun yerine farz namazlarının kazasını kılsın demiş. Hı hı. Hocası. Bir hoca. Evet bir hoca. Bu görüş doğru mudur? Amel edilir mi? Bunları? Şimdi şöyle yani <gülüyor> biz onun için bu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 O kaza olmuş oluyor mu? O kaza olmuş oluyor. Eda olmamış oluyor. Vaktinde kılınmamış oluyor. Ama bilerek yıllarca kılınmayan namazın ne yok? Müslümanın böyle bir şeyi yok yani. ve bak. Yani böyle bir amelde bulunma sını tasvir edemiyoruz, düşünemiyoruz yani. Eğer namazını kılmadıysa Allah muhafaza bu dönemlerde ne yapar olur? Bir kimse Allah'ın dininden Çıkmış olur. Askerlik Çünkü, buna bahane olur mu? Hiçbir şey buna bahane olmaz. Yani namaz, namazı diğer ibadetlerden farklı kılan hususta budur. Yani orucu ne yapabilirsin? Seferdeyken <gülüyor> tutmayabilirsin. Hastayken. Hastayken tutmayabilirsin. Değil mi? Diğer ibadetler çoğu da bu şekildedir. Paran yoksa zekatını vermez. Ama namaz savaşta bile olmaz. Cemaat cemaatle yapılmış bir şekilde kılılması gereken bir ibadet. Ne askerlik, ne vazife, ne yapamaz, namazın önüne geçemez, namazın eda edilmesine mani olamaz. Evet. Bir dakika. Cemaatle namaza dururken herhalde kamat esnasını kastediyor arkadaş. Üç defa estağfurullah ve salavat okumak bidat midir? Evet bidattir. Niye bilerttir? Nevi biz ne yapıyoruz? Böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz. Hatta tek birden önce bir şey söylemediğini, ne niyet ne de istiğfar edip ne de salavat getirdiğini bilmiyoruz. Yani dedik, hani dedik ya bu işe izin verildiği takdirde her hoş gören kimse hoş gördüğü şeyi ne yapar? Namazdan önce bakarsın ki yarın gün insanlar salatın tefrici okumaya başlamışlar namazdan önce. Evet. Doğada elleri yüze sürmek Doğada elleri yüze sürmek sünnette e, varit olmayan, sahi yollarla varit olmayan gelmeyen bir amel. Fazlı rivayetler var. Bu rivayetler zayıf. Konu ilgisi olan evet. Sorular Başka konuyla ilgisi olan buradan arkadaşlar varsa. Ne şey Hesap günü ameller kontrol edildiğinde kulun bir hesaba çekileceği ibadet namaz eksi Eksik kaldığında yerinde Nafil nafile ibadetler eybadet. tamamlayacak Nafil. hadis sayılır mı? Evet, nafile ibadetler ne yapılacak? yeterlicek bunlarla kul karşılıklı olacak. Evet. Müezzin Kadıkahmet Kadık Kadık Sala dediğin zaman imam e, namaza başlıyor ya, evet. onun namaza başladığında biz de başlamamız gerekiyor mu? Tabii Mesela başlayacağız. Artık bizim Hayır, lazım. biz ne başlayacağız mu? artık. <gülüyor> Niye başlayacağız? Çünkü imam namaza başladı. Ha, o Ona ne yapacağız? Tabii. Hı -hı. Beklememizin bir anlamı yok. Niye bekleyeceğiz? Ortada artık imam ne safı düzeltebilir? Ne de yani biz yani yapacağımız hiçbir şey yok. Biz de ne yapacağız? Namaza Evet. Başka namazla alakalı Hocam, İki direkt arasının mesafesi belli mi? Değil yani iki direk arası şöyle söyleyelim. Bazı ilim herinin zikrettiğini gördüm ben. Eğer diyorlar mesafeler uzunsa yani diyelim ki bir direkten bir direk arası bir saf yani normal camideki bir saf kadar. Yani burada diyor ne yapılır? Kılınır. Ama aradaki mesafe az kısa. Ama hocam bu da bir ölçü yok yani sünnete dayandırmak Yani şey. ölçü safı, safı bölmüş şeklinde, suretinde olmayacak. Bilmem bilmem bilmem. yani girdiğin zaman ne bak. Şimdi biz görüyoruz ki halesef on safı böldüğü camilerde. Yani safı bölmüş kesmiş. Hatta seni oraya git orada namaz kıl dediği zaman gitmek istemiyorsun. Yani çünkü sanki oca maatle o namazın arkasında o namazı kılmıyormuş gibisin. Evet. Bir kişi kılan bile var hocam direğin yanında. Bir kişi, bir bir kişi kılan var tek başına müferit olarak namaz kılan insanın namazı nedir cümlen diye yani üzere batıldır. Sahih değildir tek başına İ i̇mam kılan. İmam gönderse size, imam diledi size dişin al diye diş Tek öğrenelim. başına, tek kişi. Ya üç kişi beş kişi gönderiyor yani cipleni devetmek uygunlu mu? Anlatmak lazım yani. ortam yok. Yani bir kere oldu kimseye. Öğretiler anlatılır. Evet. Konunun dışında sorular var. Evet, konuyla alakalısı olsa olan arkadaş yoksa oradan birkaç tane alalım. Hayvan kesiminde besmele çekmek kesimin kemal şartı Ona Cumartesi günlük edeceğiz, Allah nasip ederse. Büyücü, kahin, medyuma giden kafir olur mu? Onu da Kitab-ı Tevhid derslerinde ne yapmıştık, şerh etmiştik. Yani küfür büyük de olur, küçük de olur, büyük de olur. O giden kişinin itikadına bağlı, evet. Hayızlı, nifaslı kadın Kur'an'ı elini alıp okuyabilir mi? Kur'an'ı elini alıp okuyamaz. Elimenin bu şekildeki eee olduğu bildiğimiz fetvalar. bazı elimeli A B söylese de alamaz. Ezberinden okuyabilir. Tamam. Evet, subhanakallahü ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve töbüleke.